el mavaqifta yine el beycuri şerhul cevher'de ve başkaları da var bunu belirtmişlerdir. El İci el mavaqif'te e ve el beycuri şerhul Cev cevher'de ve başka işaretlerde bunu belirtmişlerdir. Yine Şeyhul İslam İbni Teymiye'de de Eşariler hakkında bunu bu şekilde bunu bu şekilde belirtmiştir. Yine bu görüşü kardeşler Eşarilerin bu görüşünü Eşari imamları ee, dediğim gibi kitaplarında belirtenler olmuştur. Aynı şekilde bu görüşü Eşari imamları kitaplarında savunmuşlardır, desteklemişlerdir. Savunmuşlardır, desteklemişlerdir. Mesela e, geniş bir malumat olarak şunu söyleyeyim. E, El-Kadi Ebu Bekir İbn-i Tayyip El-Baqillani. Yani kısal ise El-Baqillani diye alabilirsiniz. El-Baqillani Et-Temhitte. Ondan sonra ebul maalil cüveyni bunu da El-Cüveyni diye de alabilirsiniz. Ebu malil cüveyni El-İrşad'da El-Eyci Mevakif'de El-Baghdadi el Usulü Dinde Şemsuddin Es-Semarkandî Es-Sahâifül İlahiyye'de El-Taftazâni Şerhül Makâsit'te El-Beycûri Şerhinde ve daha birçokları eserlerinde bu görüşlerini zikretmişlerdir eşarelerden kardeşler. Aynı şekilde bakın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 bunu eşarelere nispet etmişlerdir. Mesela Mu'tezile alimi, Mu'tezile'nin en büyük alimlerinden El-Kadi Abdülcebbar. El-Kadi Abdülcebbar Şerh-ı Usulil Kamsa'da şerhu Usulil Kamsa eserinde İbn-i Hazm El-Fisal'de Ebu Ya'la El-Hambeli El-İman'da ve başkaları da bu görüşü eşarelere nispet etmişlerdir kardeşler. Yani kısaysa İman tasdikun bil kalp. İman kalbiyle tasdiktir şeklindeki bu görüş Eşarilerin iman hakkındaki malum olan görüşüdür. Eşarilerin iman hakkındaki malum olan görüşüdür. Neymiş iman hakkındaki malum olan görüşleri? İman kalbiyle tasdiktir. Bu kadar. Dil ile ikrar ve azalarla amel değil. Sadece kalbiyle tasdiktir. Peki kalbiyle tasdikin içerisine açacak olursak Eşarilere göre. Eşarilerden, eşari alimlerinden bir grup kimse kardeşler, kalb ile tasdikten kasıtlarının ne olduğunu kendi eserlerinde tefsir etmişlerdir. Kendi eserlerinde kalb ile ne olduğunu tefsir etmişlerdir. Demişlerdir ki, bakın, demişlerdir ki, el-ma'lûmû mine dîni bid -darura. dinde bilinmesi zorunlu olan dinde,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 kendisine nispet edilen El-Luma adlı eserinde görüşünü bu şekilde yani tasdiktir şeklinde iman kalbiyle tasdiktir şeklinde ne yapmıştır belirtmiştir söylemiştir. Aynı şekilde kardeşler Ebu Hasan el-Eş'ari'nin de bu görüşte olduğunu kendi ashabından Abdül Kahir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 i̇bn Teymiye ve başkaları da ney nispet etmişlerdir. Aslında kardeşler eşarilerin taklit ettikleri yani Şeyhul İslam'ın da söylediği gibi bu görüşleri bakın burası işte e, çok büyük önem taşıyor eşarilerin görüşü için. Aslında eşarilerin taklit ettikleri bu görüş kardeşler i̇bn Teymiye de bunu belirtiyor. Bu görüşleri Cehim İbn-i Safvan et Tirmizi'nin görüşüdür. Cehm i̇bn Safvan Et-Tirmizi'nin görüşüdür. Eşarelerin bu görüşünün aslı aslında Cehm i̇bn Safvan Et-Tirmizi'den gelmektedir. Kendilerinden önce yaşamış Cehm İbn-i Et-Tirmizi'nin et görüşüdür. Her ne kadar aralarında ufak tefek bazı farklar olsa da. Hatta bakın kardeşler. Öyle ki İbn-i Hazm El-Fisal eserinde ki İbn-i Hazm'ın El-Fisal'i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 Bu adam Allah'ı mahlukatların eline benzetti. O zaman bu adam müşebbihedir. Yani benzetendir. Hemen diyor ki Ahmet'in görüşü, Mehmet'in görüşü müşebbihedir. Hemen sözünün neticesini kendi belirleyip tabir-i sahih ona veriyor. O türlü hataları vardır. Ancak her ne kadar böyle de olsa İbn-i İslam tarihinde bütün fırkalarca, bütün kendisinden sonra gelen alimlerce İslam fırkalarının görüşlerini en iyi bilen kimselerden birisidir. Kitabı Fisal vardır kardeşler. İşte kitabı Fisal, El Fisal adlı eseri fırkaların görüşlerini toplayan bir eserdir. Geniş bir eserdir. Baskısına göre değişiklik arz eder. İki cilt, üç cilt, tek cilt, kalın baskıları vardır. Ee, i̇şte burada kardeşler İbni Hazım Fisal'de e, İbni Hazım e, Fisal'de eşarelerin bu görüşünü kardeşler Cehm İbni Safvan'da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 Ve Selef tarafından kardeşler Cehm i̇bn Safva'nın görüşünün yerildiği, zemmedildiği icma ile gelmiştir. Cehm i̇bn Safva'nın iman hakkındaki görüşünün zemm olunduğu, yerildiği meselesi ehli Sünnet'te icma ile gelmiştir. Hatta öyle ki bakın kardeşler önemli bir malumat İmam-ı Ahmet ve, e, İmam ve Vekia Selef imamlarından ve başkaları da Cehm i̇bn Safva'nın görüşünü tekfir etmişlerdir.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 Eşarilerin kader hakkındaki görüşleri de Cehm saffana dönmektedir. Nasıl ki iman hakkındaki görüşlerin aslı Cehm Saffana dönmekte dönmekteyse kader hakkındaki görüşleri de Cehm saffana dönmektedir. Yani bir insan dese ki e, eşariler akidede kader, kader akidenin kader bölümündeki e, görüşleri nedir? Deriz ki aslında cebriyeliktir. Yani mecburiyettir.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 Böylece kardeşler Ebu Hasan el Eş'ari'nin kendi ashabının meşhur olan da görüşü neymiş? E, dönecek olursak başa kalb ile tasdiktir kardeşler. Kalb ile tasdiktir. Ancak kardeşler burada özel bir parantez açıyorum. Ebu Hasan el Eş'ari'nin her ne kadar Cehmi ibn Safva'nın görüşünde... Yani Ebu Hasan el-Eşhari her ne kadar Ceh-Mübni Safva'nın görüşüne muvaffakat etse de iman meselesinde yani iman tasdiktir noktasında ceh Safvan'a Safva'nın etse de imandaki istisna meselesinde imandaki istisna meselesindeki görüşü kardeşler bu görüşünde ehli sünnetin görüşüne muvaffakat etmiştir bir cihetiyle. Bir cihetiyle. Yani ehli sünnetin görüşü olan imanda istisna yapılır görüşünü savunmuştur.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 Yani kendi dünyasında tabir sahilse kardeşler kendi dünyasında ehli Sünnet'in görüşlerini tam anlamıyla tahkik edemedi. Tam anlamıyla tahkik etmeye muvaffak olamadı. O yüzden kardeşler biz Ebu Hasan el-Eşhari için deriz ki o zaman bize göre Ebu Hasan el-Eşhari'nin konumu nedir kısaca Ehl-i Sünnet'e göre. Deriz ki biz Ebu Hasan el-Eşhari kendisi tövbe edip Ehl-i Sünnet'i kabul etmiştir. Birinci nokta bu bilmemiz gereken. İkincisi kardeşler kendisi ehli sünnettir. Bunu da bileceğiz. Ancak işte burada tabir sahibine bir cihetten istisna geliyor. Ancak ehli sünnetin görüşlerini tam olarak anlayamamış, ehli sünnetin görüşlerinden tam olarak haberdar olamamış bu yüzden de hatalı bazı görüşleri olmuştur. Yani bu ehli sünnete döndükten sonra da hatalı ne? Bazı görüşler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 ve ehli sünnetin görüşlerinden çok haberdar olamamasında tesiri oldu. Hava ehlinden, hava ehli bazı kimselerden ilim alması. O yüzden kardeşler döndükten sonra yazdığı kitaplarda dahi hatalardan hali olmadığı bahsineleşir. Yani döndü ve ehli sünnetin akidesini ortaya koyan eser yazdı. Çok güzel şeyler anlattı. Ehli sünnetin mezhebinin birçok şeyini doğru anlattı ama kitabı kitabı yine de hatalardan hali olmadı.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 bidat ehli arasında yer almaktadır Cehbimli saffan. Hemen hemen bütün fırkalara göre kendisinden başka. Cehbimli saffan ve öldürülmüştür yani. Bidat ehli olması sebebiyle öldürülmüştür. İşte kardeşler dedik ya eşarilerin görüşünün aslı Cehbimli saffandan geliyor. İşte bu görüşün fasitliği bu yönü bazı eşarilere zahir olunca yani bazı eşariler tabir sayısı bunun farkına varınca bu görüşün aslında Cehmim'in Safvan'ın görüşü olduğunu anlayınca birçok ashabı kendisine muhalefet etmeye başladılar. Ebu Hasan el-Eşre'nin birçok ashabı kendisine muhalefet etmeye başladılar. Hani tabir sahilse nasıl olur da bunun bu görüşün aslı Cehmim'in Safvan gibi bidat ehli bir kimseye dayanır. Sonra ne oldu? Muhalefet etmeye başladılar. Bunların bir kısmı seleften nakledilenlere döndüler. Bu farkına varan eşarelerin bir kısmı seleften nakledilenlere döndüler. Bir kısmı da Cehm İbni Safva'nın görüşünden daha hafif olan, ircanın başka bir çeşidi olan mürciyetül fukaha dediğimiz görüşe döndüler. Hani dedik ya biz 6 görüş sunacağız. Bu 6 görüşten bir tanesi Kufi Ehli Fukalarının görüşü. İşte onların görüşüne döndüler. Ve bu Kufi Ehli Fukasının görüşü Cehm İbni Safva'nın görüşünden yani iman tasdiktir.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 bu görüş olsa da, yani iman tasdiktir görüşü olsa da, kendisi için ikinci bir görüş daha nakledilir. Ebu Hasen'in. O da hangi görüştür? Ehli sünnetin görüşü olan iman, söz ve ameldir görüşüdür kardeşler. Ve Allahu Alem. İki görüşünün sonuncusu da budur. Ebu Hasen'in iki görüşünün sonuncusu da budur. Bakın, bugünkü eşarelerin büyük çıkması.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 Ebu Hasan el-Eşhar'ın makalatü'l-İslami'nden naklettiğim sözleridir. Böylelikle bugünkü dersimiz...